Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben Deniz de Ahmet Taş getiren İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamla Hocam hoş geldiniz Teşekkür ederim hocam hoş buldum Afiyettesiniz inşallah Elhamdülillah, elhamdülillah. Allah sağlık afiyet versin inşallah ee, Hocam bugün böyle geçtiğimiz haftada da böyle mümin kalitesi üzerinde duruyoruz ayetlerden yola çıkarak bugün de yine ayetlerin Rabbimizin ayetlerinin hani bizlere verdiği ölçülere bakalım diye düşündüm Enam suresi 82. ayet iman edenler ve imanlarına zulüm karıştırmayanlar Böyle bir çerçeve çizilmiş Yani e, iman ve imana zulüm karıştırmama hassasiyeti Yani başka ayetlerde e, Hakka batıl karıştırmama gibi uyarılar da var Nasıl bir şey Yani iman etmek ve ona zulüm karıştırmak Nasıl zulüm karışır yani nelere dikkat etmeliyiz ki Böyle bir Zulüm karışmama Gibi bir Hassasiyet yerine gelsin O ayrışmayı biraz Konuşalım diye düşünüyorum Allah. Buyurunuz hocam Bu ayet Hocam Bu ayet çok açık bir şekilde Hidayet üzere ve Cehenneme karşı güvende Olacak kimselerin iman ettikten sonra imanlarına zulüm karıştırmamışlar Olacağını Olduğunu Olacağım, olacak mu? evet Yani e, O zaman biz bunu şu şekilde Özetleyebiliriz Mümin olacaksın Zulmetmiş olmayacaksın Evet Yani Zalim olmayan mümin demek isteniyor Evet Zalim olmayan mümin Evet Bu zalim olmayan müminden Böyle bir şeye neden e, ihtiyaç hissedilir? Yani müminin zalim olması durumu nasıl olur ki? Ayet böyle bir şeye e, Yani Rabbimiz bizi böyle bir ikazda bulunuyor hocam Şimdi bu ayet indiğinde Hocam ayet numarası verelim mi hangi ayeti konuşuyoruz diye 82. ayet En'am suresi En'am suresi 82. 82. Ayet, ayet Merak edip bakmak tabii, isteyen tabii. olur Bu ayet indiğinde Ashab-ı kiram sıkıntı hissetmişler Evet neden ya sebebini zulüm yani sebebi nizulden sonraki yankıları o da önemli tabi şimdi Peygamber Efendimizin Kur'an'ı açıklamakla mükellef olduğunun örneklerinden biri bu ayettir Evet asap sıkıntı hissetmişler neden zulüm kelimesinin anlamını iyi biliyorlar Evet zulüm Dolayısıyla ayet ve lèm yelbesû îmânahum bi zulmin imanlarına zulüm bulaştırmamışlar diyor. Nasıl olur? Şimdi bu bulaştırmama çok ağır. Evet. Neden? Ya insan hanımına yüksek sesle konuşursun, haksızsın. Zulüm işte. Evet. E artı devene fazla yük koydun zulüm. Evet. Yani zulmün Çerçevese. haksız bir iş yapma. Kuralsız bir iş yapma anlamına geldiğini çok iyi biliyor Ashab-ı Anlıyorlar bu kelimeyi. Biz zalim deyince mesela Suriye yönetimini hep algılıyoruz. Evet. Bir baba da zalim olur çocuğuna karşı. Evet. Bir bakkal efendi zalim olabilir. Evet. Az bir yanlış iş yapar o da zulüm yani paraya yönelik zulüm yapmış olur. İnsan emeğine karşı patron zalim olur, işçi zalim olur. Evet. Nasıl olur işçi zalim? Anlaşmanın, e, kontratın gereği dışında iş yapar. Mesela. Evet. Asab kiram rahatsız olmuşlar. Bu rahatsızlık bu, kısmı bilmiyordum. Çok önemli bir Tabii şey, şey önemli. söylüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimizin tefsir edişinin örneklerindendir bu tefsirlerde. Hmm, çok güzel. Evet. E, efendimize gelip diyorlar ki, yani bu rahatsızlık şikayet manasına değil, dertlenme anlamında evet. rahatsız olmuşlar. Ya yani durumu. nasıl bir iş yaparsak ha. Bu ayetin kapsamına gireriz Gider, Korkmuşlar evet. demişler ki Ya Resulallah, Biz bu zulüm şeyinden çok endişelendik Çünkü Her birimizin çoluk çocuğu var Hayvan kullanıyoruz e, Tarlalarımız var bahçelerimiz var E camide Namaz kılarken mümin kardeşine zulmettiğin olur Ayağına basarsın Yani bir, bir şey olur Buyurmuş ki e, Siz ee, yanlış anladınız buyurmuş Bu ayette allah Teala Hiçbir şekilde şirk Bulaştırmayanlar demek istiyor Buyurmuş hmm. Çünkü başka bir ayette de İnneşşirke levulmun azim Evet Şirk büyük bir zulümdür Buyurmuyor mu Allah diyor ha, Buyuruyor diyorlar E tamam işte Allah da iman ettikten sonra imanlarına. Hiçbir şekilde şirk günahı bulaştırmayanlar cehenneme karşı güvendedirler. Onlar hidayettedirler buyurmuştur. ashab derin bir nefes almışlar. Evet. Allah onlardan razı olsun. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı ile... ...bu ayeti celilenin yüzde yüz karşılığında imanla beraber... ...imanın negatifi olacak bir işi yapmamayı Allah... Murat ediyor ama onu, onu şirkle mi sınırlıyor Hocam yoksa Biraz önce söylediğiniz manada Oraya geleceğim ha, şimdi. Evet. Oraya... Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Onların korkusunu bu şekilde rahatlatıyor Evet Ama zulüm sadece o değildir En yüksek dozajlı zulüm Şirktir Allah'a şirk koşmaktır evet. Çünkü insan Bir Allah'a karşı zalim durumda olur Firavun gibi Evet. Rabbine karşı asi olur. İki Kendine zulmeder insan. Evet. Kendine nasıl zulmeder? Ona, ona da uyarıyor değil mi Rabbimiz? İntihar mi? etmekten tedavi olmamaya varıncaya kadar pek çok zulüm çeşitleri var. E, Sigara yetiriyagi olan biri de kendine zulme diyor. Evet. Bedeninin kaldıramayacağı yüke giren kendine zulme diyor. Aynı şekilde günah işleyen insan da kendine zulmediyor, cehenneme atıyor bedenini. Zulmün ikinci boyutu bu. Üçüncü boyutu zulmün bizim asas hep zulüm deyince aklımıza gelen kendisi dışındaki mahlukata zulmeder. Hayvanından, insanına kadar eşinden, çocuklarından, mesai arkadaşından, öğrencisine, hocasına, patronuna, işçisine e, siyasetçidir, yöneticidir, yönettiği kimseye zulmeder. Şu kuralı koyalım. Zulüm Yersiz yapılan her iştir. Evet. Zulüm, yersiz yapılan her iştir. Allah'a imanın dışındaki bütün tavırlar Allah'a karşı yersizdir. Evet. İnsanın cennet için yaratılmış olması gereken bedenini cehenneme sevk etmek yersiz bir iştir. Evet. İnsanın nezaketle davranması gereken bir mümin kardeşine kabaca davranması yersiz bir iştir. Ve bunlar hep zulümdürler mümin zalim olmayan insandır. Rabbine karşı haksızlık yapmaz, edepsizlik diyelim, imansızlık diyelim yapmaz. Kendine zulmetmez insan. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim kafirlerden bahsedenler için nefislerine zulmedenler cehenneme. Nefsine ne demek nefsine zulmetmek? Yani bizim şöyle kendine işkence mi yapıyor yani? Ee, öyle nefsine etmek, Yani nefsini terbiye etmek için onu aç bırakıyor. Onu, ona nefis terbiyesi diyoruz. Zulmetmiyoruz. Evet. Nefsine zulmetmek bedenini cehenneme hazırlamak demek. Ya belki o kafirler için söylenmesi. Söylesin. Onlar şirk için ne oldukları için cehennemde ebedi kalacaklar. Evet. Cehennemde onu ebedi tutan şey nedir? Onun küfür tarafını tercih, şirk tarafını tercih etmesidir. Evet. Dolayısıyla kendi ipini çekti. Evet. kendine zulmedenler kendi ipini çekenler demek alnına silah dayayanlar demek kendi evet, alnına silah dayıyor evet. dolayısıyla kimsenin ona zulmettiği yok o kendi kendine zulmediyor diğer mahlukata insana demiyorum mahlukata karşı da zulüm söz konusu biz bu boyutunu özellikle bugün konuşuyoruz çünkü bu ayyuka çıktı yani insanın kendi dışında kalan mahlukata Bir kediye de bu zulüm olabilir Kediye de zulmeder insan Yani kedi allah Teala e, Eziyet edilmeyecek bir ortamda yarattı Mesela evcil olmayan bir kediyi eve hapsetmek zulümdür Yaban ördeğini alıp Evde beslemek zulümdür Niye allah Teala onu ev için yaratmadı Mesela çok basit bir örnek hocam İstanbul Boğazı'ndan Boğaz'da yaşayan bir balık türünü alıp evdeki akvaryumda beslemek caiz mi? Evet. Cevap. Değil. Neden? Evet. Bu o hayvana zulüm çünkü. Hayvan binlerce kilometre gitmeye alışmış. Onu beş metrekare bile olmayan veya bir ton bile olmayan bir suyun içine hapsettiğin zaman bu ona zulümdür. Mesela bir orman kargasını alıp kafeste besleyebilir misin? Besleyemezsin. Niye? Allahü Teala onu kafesler için yaratmamış. Ama Kanarya'yı kafes için yaratmış. Ve mesela akvaryum balıkları var. Evet. Onlar o tip şeyler için yaratılmışlar. Hayvancağız denize atıldığından bir dakika sonra yem olacak diğer balıklara zaten. O bir zulüm değil. Zulüm ne burada? Hak etmediği bir yerde. ...yaratılmadığı bir pozisyon... ...için bir mahlukun kullanılması... ...bunu özellikle akvaryum balığından... ...kargadan, yaban ördeğinden... ...örnek veriyoruz... ...bu yani insana uyarlandığında... Evet. ...nasıl anlaşılıyor... ...mesela çok basit bir misal... ...ben anne babayım... ...çocuğumun... ...filan meslekte olmasını istiyorum... ...ya hafız olmasını istiyorum... ...doktor olmasını istiyorum... Ama onun öğretmeni veya pedagog bana diyor ki... ...bu çocuğun bu mesleğe ilerlemesi mümkün değil. Bunu allah Teala şu kabiliyet için yarattı. Biz annesiyle ahitleştik, buna hafız yapacağız. Bu bir zulümdür. Evet. Olmayacak bir şeye yatırım yapıyoruz. E, halbuki allah Teala mümin olmasını şart koşmuştu. Müminlik, Kur'an okur bir adam olmak... ...onun cennete girmesi için yeterliydi. Evet, hafızlık muhteşem bir şey yani büyük bir şey değil muhteşem bir şey keşke bütün insanlar dünyada hafız olsalar ama bu bir kabiliyet gerektiriyor allah Teala'nın e, ne için yarattığı da üç aşağı beş yukarı için pedagoji anlıyor bunu yani teknoloji var hesap kitap yapılıyor bu çocuğun kabiliyeti tıbbi yetenekleredir deniyor sosyal bilimlerdedir deniyor burada çocuğa diyoruz ben onun geleceği için bunu yapıyorum demenin bir manası yok Evet. Yani koyuna et yedirmek gibi bir şey oluyor bu. Evet. Koyun tonlarca etin içinde aç geziyor. Dedekim kurt da e, ormanlar ot dolu, ağaç dolu acından ölüyor. Çünkü et yemeye yani herkesin yaratıldığı Fıtrat. e, fıtratına saygılı olmanın aşıldığı yerde zulüm var. Zulüm başlıyor evet. Zulüm başlıyor. Benim e, cennette olmam gerekirken maazallah Cehenneme doğru gidecek iş yapmamda bunun için kendime zulüm Kendim etmiş olmam. Evet. Ayetimiz bu manada mümin insanların işlerine, kalplerine, itikatlarına zulüm karıştırmamalarını emretiyor. Bunu ta Allah'a şik koşmaktan alıyoruz. En küçük bir kediye işkence yapmaya, zulmetmeye Varıncaya kadar kullanıyoruz bu kavramı. Mümin İmanına zulüm karıştırmamış insandır. Eldeyine evet. amenu valem yer biseu imanın, valem yer biseu kavramı bu. Zulüm karıştırmamış karıştırmamak. Zulüm karıştırmamak. Şimdi mesela en çok zulüm kim karıştırıyor? Siyasetçi karıştırıyor mecburen. Sanayici işçi çalıştıran karıştırıyor. Tüccar Karıştırma riski var yani. Ha tabi kim karıştırabilir diyoruz evet. mesela. Muayyen bir ismi söyleme Ömer bin Hattab Rabbı Allah'ın zulüm karıştırmadan gitti Tabi. E, Ebu Bekir radıyallahu an zulüm karıştırmadan gitti. Yani e, her siyasetçi karıştırıyor manasına değil ama ateş risk var. Ateşten gömlek olması Daha çok gerekti. insanla e, muamelesi var, değil mi? E, kılcal damarlarla uğraşıyorsun. Uğraşıyor. Yani evet. parayla uğraşıyorsun. İnsan hayatıyla uğraşıyorsun. Şey Mesela, gibi bazen adeta kader belirliyorsun hocam. Bir tür bitir. bitir yani... Mesela yargıyla meşgul olanlar. Evet. Şimdi bir kardeşimiz hakim tayin edilmiş. Geldi hocam dedi ben dedi Roma hukukuyla karar vereceğim dedi. Çok tereddütteyim dedi. Ne kadar etkiliyor seni bu Roma hukukuna göre karar. Yüzde yüz etkiliyor dedi. Rahatsızım dedi. Dedim şimdiye kadar neredeydin filan sormama gerek yok. Ama ...bence bunu yüzde elli yap... ...diğer yüzde ellisine de... ...avukatlara kanmadan... ...orada işte davacının... ...şikayetçinin ağlayarak konuşmasından... ...etkilenmeden... ...yüzde yüz... ...bari Roma hukukuna göre olsun... ...adil kararı verip vermeyeceğine... ...zulme karışıp karışmayacağına da... ...bir merak versem bir arada dedim... ...yani... Evet doğru mümin olarak sen Roma hukukuna göre evet diyeceksin veya Roma eksenli. Hüküm vereceksin. Hüküm vereceksin. Yön vereceksin. insanların malını etkileyeceksin. Aile huzurunu etkileyeceksin. Hayatlarını belki de idam kararı vereceksin. Yeri gelecek idam kanunu çıktı. İdam kararı vereceksin. Adamın hayatına son vereceksin. Hani Necip Fazıl Rahmetullahi Reis diye bir filmi var. Reis Bey. Reis Bey. ...gerçekten orijinal bir eser evet. yani... ...hele yokluk zamanında... Hani orada, ...tiyatro haline getirmişler hocam onu... ...filmi de vardı o... ...filmi de var, filmi var. De evet... Var. ...yani orada sonra bakıyor ki yanlış karar vermiş hakim... ...yani o bir mesaj için yani... O tabii, ...düzenle tabii, savaşında tabii. bunu kullanıyor da... ...fakat bu bir realite yani... ...adamın idamına karar veriyorsun... ...adam asılıyor... ...bir ay sonra başka bir belge çıkıyor ki... ...sen hata etmişsin... Belki din sana masumsun diyor ama sen nasıl uyuyacaksın ki? Tabii. Nasıl uyuyacaksın? Ben zulme başka bir örnek daha vereyim. Dikkatlerden kaçan trafik. Zulmün e, yani böyle belki siyasetten daha fazla en çok kari... normalleştiği yerler. <gülüyor> yani zulüm mesela korna çalma bir zulüm çeşidi olabilir. Yani mesela dünyanın hiçbir yerinde gece korna çalınmaz. Evet. E, mesela ambulans. ...siren sesiyle gidiyor. Ama boşken niye siren kullanıyor ambulans? Bir zulüm işte. Evet. Yani o şimdi ...ambulans yetkisi kullanarak ...gidiyor. Ama e, sana bunu ...uluslararası bir standart olarak ...içeride hasta varken, acil bir hasta varken ...siren kullan deniyor. Boşken de yasak aslında ...bunu kullanmak Tabii. senin. Yani iki ikide bir korneye ...basan, e, ...dikkatsiz gittiği için Hızlı frene basıp da yolcuların cama vurmasını kafasını koltuklara çarpmasını sağlayan. Yani trafikte şöyle hızlı bir şekilde baktığımda belki yüz çeşit kul hakkı karşıma geliyor. Evet. evet. Mesela çok basit bir mesela. Ben de diyorum ahirette herkesin önüne bir trafik dosyası gelecek. Yani dosyalara ilave olarak gelecek. Evet. Yine bir örnek vereceğim. İETT'de çalışan bir kardeşimiz bir gün geldi. Evet. Ee, ben dedi İETT'de de çalışıyorum çok hassas bir örnek. Evet. Ee, ben dedi bakım yapıyorum araçlara dedi. Bunu bir aracın tekerleklerini çıkardık dedi. İşte bakımını yaptık. Tam tekerlerin piyonlarını takarken telefonum çaldı dedi. Ee, onları bir döndürüyor da sıkmadan hani bir de Olur. sıkmak için bir tabii, daha tabii. makineyi alıyorlarmış. Biz de öyle yapıyoruz da. Ee, bu arada telefonumla meşgul olurken aracı getiren şoför tamam mı dedi. Ben de ona işaret ettim. Tamam dedim. Dalgınlığıma geldi dedi. Evet. Adam aldı arabayı gitti dedi. Lastik duraktan, çıktı. Duraktan yolcu almış. Evet. Yüz metre gidince de yolcuların ağırlığıyla beraber lastik yerinden çıkmış. Bütün yolcular küt diye e, yere vurmuşlar. Ölen veya ağır yaralanan olmamış. Fakat ee, Adamın içine dert olmuş Şoför da Demiş ki ya araba yeni bakımdan çıktı Arkadaşlar kusura bakmayın Hakkınızı helal edin filan derken Yolculardan biri Allah senin de belanı versin Bu arabayı bakanın da belasını versin Demiş evet. Şofora Hı -hı. Demiş ee, Sonra ne oldu hukuk davası bilmiyorum ama Bu arkadaşa gelmiş bunu söylemiş Bu arabayı bakana böyle beddua edildi Demiş Derken O arkadaş o ay içeri bu olayın olduğu Ay içerisinde hanımından boşandı Allah Allah Hanımından boşanınca e, Bu beddua beni tuttu hmm. Diye <gülüyor> endişelenmiş Çünkü boşanma ihtimalimiz yoktu Birdenbire oldu bu <gülüyor> Diye e, geldi Hocam dedi e, bu beddua mı tuttu Bana dedim güzel kardeşim Bence eğer bu tuttuysa Sana ve bu kadarsa Sen şükretle yani istiyorsun Allah'tan. Bitti dosya bitti Bence bu o değil Çünkü Kurtuldun yani yeniden evleneceksin Ve rahat edeceksin Ama Öyle bir gün o dosya açılacak ki Evet Çünkü sen bir defa memur adamsın Veya işçisin ama memur gibi bir yerde çalışıyorsun Veya Özel bir serviste ol Yani niye telefonla konuşuyorsun ki Sen ambulans şoförü müsün bitir işini öyle konuş. Mesaiye de senin telefonla konuşmayı kurumun sana yasaklıyor bir defa. Yani telefonla niye sen meşgul oluyorsun? Hatalısın. O insanlardan bir tanesinin mesela ölseydi. ölseydi, veya düşün mesela öyle bir korktu ki sonra kalp krizi geçirdi belki. O anda bir şey olmadı. Seni bulamıyor. Ya bir hamile bir başına bir şey gelse. Yani evet. şimdi kul hakkı dediğimiz şey Böyle yani ben hanımdan boşandım demek ahım tuttu filan. Bunlar bu yerinde değiller. Bu dosyalar asıl daha başka bir yerde çıkacak. Evet. Yani pijonları sen sıkmadan arabayı göndermişin Bunlar sonra çıkacak ortaya. Bu sebeple mümin imanına zulüm karıştırmamış insandır derken Allah'a imana uygun düşmeyen itikatlardan uzaktır demektir bu. Çünkü en büyük zulüm odur. Onu da isterseniz bu yani imana mesela şirk katmak nasıl olur? O, o konuda da herhalde. Ona bir başlık açalım. Onu da bir ayrı tabii, başlık açalım tabii, yani. Açalım. Evet. Ya ama genel olarak ne diyoruz? Mümin imanına şirk katmayan adamdır demek Evet. Bu. Mümin Allah'a karşı saygısızlık etmeyen, günahlara zulme günahlara batarak kendisini cehenneme atıp kendine zulmetmeyen insandır. Mümin kedisinden çocuğuna kadar diğer mahlukata karşı, insan ve hayvana karşı Allah'ın onların sahibi olduğunu bilerek hareket eden insandır. Mesela çok basit bir misal. Hatırlıyor musunuz hocam? Ben çok eski derslerde de konuşmuştuk. Bir Yahudi kadın, eski ümmetlerden bir kadın diyelim. Bir kediyi alıyor, Hı. doyurmuyor, aç bırakıyor. aç bırakıyor. O yüzden allah Teala onu cehenneme atıyor. Niye? E, kediye zulme diyor. E, bırak hayvanı sokakta gitsin yesin hayvan. Hem eve, ha, eve hapsediyor, hem de yemeğini vermiyor hayvanın. E, öbür taraftan kürtaj yapıp çocuğu ana rahminde öldüren kadın ve doktora da Allah zalim diyor. Evet. Kediyi evde aç bırakıp öldürenin kadına da zalim diyor. Çok önemli bir nokta. Yani evet. biz zulüm deyince e, kendi nefsimize cehenneme girecek şekilde zulmetmeyip e, dikkat edeceğimiz gibi artı allah Teala'nın yarattığı insan ve hayvan her neyse Diğer mahlukata da zulmetmemek lazım O zaman yani zulme karşı kesin bir hassasiyet değil mi? Mümin Zih. imanına zulüm karıştırmaz Karıştır. adam evet. Mümin kelimesi eşit değerlerden biri zalim olmayan anlamında Çok Zalim inan. olmayan zalim, olmayın, evet. zalim olduğu zaman da mümin bir nebze mümindir gene şüphesiz aleni müşrik olmadığı. Şimdi o ölçüyü açarız. Ama cennet garantili ve hidayet üzere olanlar imanına zulüm karıştırmayanlardır. Bu ayeti Ya da Belki şöyle bir şey de denebiliriz hocam değil mi? Yani farkındalık olması lazım. Yani ben müminim bu imana zulüm, en küçük zulüm karışmaması noktasında da bir temel hassasiyetim olmalı benim. Olmalı. Mümin bu hassasiyeti göstermeli. Evet. Bir de çok önemli bir Iı, ayrıntı Diyeceğim de ayrıntı değil aslında Şimdi zalim kime diyoruz Mesela 25 sene Çalıştırmış olduğu işçinin işte hem, emeklilik Paralarını yatırmamış adam evet. Bu da toplam şu kadar büyük para Tutuyor şüphesiz Zulüm, zulüm. Evet. Peki 50 kuruş 1 lira bile değil 50 kuruş yanlış vermiş Bu da zulüm Evet ...bizim küçük rakam gördüğümüzü... ...Allah öbür rakamlar gibi okuyor. Evet. Yani biz küçük diyoruz. Allah'ın adaleti Celle Celaluhu ...ve azameti... ...O'nun büyüklüğü... ...mini rakamları bile... ...büyük rakamlar gibi görüyor olmasındandır. allah Teala'nın... ...dağ gibi rakamlar gözüne çarpıyor. Bizim deyimlerimizi söylüyorum. Göz çarpması Allah için geçerli değil. Yanları koruyor, e, murakabe ediyor da milik rakamlar işte kuruşlara bakmıyor mu diyeceğiz dolayısıyla bir kulağa çekmekle yani haksızlıksa zulümse, zulümse, zulümse evet. bu bize göre büyük küçük oluyor Allah'a göre büyük küçük olmuyor evet, evet. yani şöyle bir şey yok ee, kıyamet günü bir küçük zulüm içinde bir dosya açılır mı şunların o. üstü silini verir mesela şimdi Hukuktaki tam yerini bilmiyorum ama örnek veriyorum mesela 75 kuruşluk bir alacağım kaldı benim. Bunun için bir dava açabilir miyim İstanbul'da bir mahkemede? Yani asgari yüzünden pahalı e, olur derler böyle şey 75 için. 75 lira harç vereceğim bir de bu <gülüyor> mahkeme harç vereceğim. Yani 75 kuruş için belki yasalar bunu yok kabul etmiyor ama pratiği yoktur zannediyorum bunun değil mi? Hani şöyle olur, inadına yaparsanız olur. Yani, ben, yani kafanız abi. bozulur. Ya ben bunu işte hissettireceğim karşıdakine derseniz, öyle şeylere girilir. Hani bazen bir kuruşluk dava açılıyor hocam. Yani haysiyet davası. Adam ahlaksızlık yapmış. Diyor ki sana bir kuruşluk dava açacağım. Bu bir tazminat davası değil ama haysiyet davası diyor. Böyle şeyler yapılıyor yani ama Dediğiniz haklı yani e, yani öyle 75 kuruş için 75 lira masraf göze almaz insan. Onu Normalde alınmaz. Hakim de zaten komik bulur böyle evet, bir şey. Evet. Ama Allah'ın terazisinde bunlar tartılacak. Evet. Zulmün büyük evet. küçüğü yok. yok. Evet. Büyük küçüğü yok. Buna iman etmemiz evet. lazım. İkinci hassas noktamız zulüm ikinci bir mahluka karşı yapıldığında. Bunun helallikten başka da kurtulma imkanı. Helalleşmekten. Helalleşmek. Evet. Bu çok önemli bir ayrıntı. İnsana insan zulmettiğinde namaz bunun bedeli değildir. Sakal, haç, hurma yemek, zemzem içmek, sadaka vermek, zekat vermek, Afrika'da su kuyusu açtırmak zulmün karşılığı değildir. Yani Beş o ayrı, ayrı ayrı hesap görülüyor. Yani benim sadaka vermem, namaz kılmam, Müslüman olarak yapmam gereken bir şey olduğu için ben bunu Müslüman olarak yapacağım zaten. Öbür türlü Rabbim beni cennetine almıyor veya cehennemle cezalandırıyor. Ama ikinci şahsa yaptığım zulüm eşinden, çocuğundan, vatandaşından, hastasından, doktor hastasını yapmış, hasta doktora yapmıştan, her kimse artık kim kime zulmettiyse bu Allah-u Teala ile kulları arasındaki literatürden yürümüyor bu bu sefer. Evet. Mesela allah Teala'ya karşı yapılmış kabahatler namaz kılmamaktı, zekat vermemekti. Bunlar Allah'ın hakkı olarak isteniyor bizden. Karşılığında kazasını yap deniyor. Yapmadığın bir ise. İstiğfar et, tövbe et deniyor. Bir daha da yapma deniyor ve siliniyor. Evet. Bunlar bu literatür kullarla ilgili bölümde yok. Evet. Onun için kulla ilgili yanlışlar, zulüm olan şeyler o kulla çözülmesi gerekiyor. Evet. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani yedi kere hacca gitmiş olsa insan yedi liralık bir kul hakkını kapatamaz Evet. O çünkü Allahü Teala'ya ait hac meselesi. O kulla arasındaki ilişki bunu kapatmıyor. Bu zaman aşımına da uğramıyor. Evet. Yani. Dosya da duruyor. O. Dosyada bekliyor Ne hangi zamana kadar kıyamet gününe kadar bekliyor bu? Evet. Yani mümin insanın geçmiş sabıkaları olmaması gerekiyor. Bu açıdan meseleye baktığımızda müminin sabıkası olmaması lazım kullarla ilgili. Bu sebeple Çok güzel. Bu bu önemli bir not. Bu sebeple denir ki yani kul hakkı ile ahirete gitme neyle gidersen git. Neden? Evet. Gafur ve Rahim olan bir Allah seni karşılayacak. Evet. İşte şu gün Kandil gecesinde istiğfar etmiştin, falan yerde fakire bir yemek vermiştin. Bunları toplayıp Allah Teala mağfiret eder kulunu. Bu ihtimal çok yüksek. Evet. Yani mağfiret ihtimali 150'in hep üstündedir. Yani. Elhamdülillah. Şirk hariç. Şirk. Hariç. Şirk hariç yani. Allah yoktur, Allah'ın kızı vardır, Haşa oğlu vardır gibi sözler. Allah'a ortak koşmaklar hariç eee kesinlikle ahirette %50'nin üstündedir maafiyeti. Öyle olmasa zaten nereye gideceğiz gibis. Evet. Ama kul hakkına karışmıyor Allah Teala. Çok enteresan hani şehitle ilgili bu kadar meziyetler var. Kul hakkı bekliyor ama. Evet. Kul hakkı bekliyor. Yani bu da Allah'ın azametinden, adil ve mutlak olmasından kaynaklanıyor. Allah adaleti gereği kulların arasındaki işe karışmıyor. Bu sebeple mümin insan... Belki de asıl imtihan o alanda değil mi hocam? Yani insanın diğer varlıklarla hukukunda belli sınırlara dikkat ediyor mu etmiyor mu? Etmediğinde zulüm safhasına geçiyor ve Allah Teala da bunu istemiyor. Ama hocam Müslümanlık deyince sakal bırakıp namaz kılmakla sınırlı bir din anlarsak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmek deyince sadece Misvak kullanmayı anlarsak Ramazan-ı hurma hurmayla iftar etmeyi Anlarsak insanlığı Bir kenarda bırakıyoruz evet. İnsanlığın bir kenarda durduğu yerde Ortada müslümanlık da yok aslında evet, evet. Ne kadar kılarsan Kıl namaz o, o kulakları Bekliyor evet. Ve çok büyük bir facia elledi amin ulem yelbüsü imanuhum Biz zulmin ayetinden anlaşılması Gereken bu haklar dünyada bir şekilde helalleşilmeden ahirete gidilirse fırtına burada kopuyor şimdi. Evet. Zalim ahirete gitti. Mazlum ahirete gitti. Evet. Veya sadece mazlum gitti zalim dünyada kaldı. Bu zalim deyince Suriye'yi kana bulayan adamı demiyoruz. Yani ona zalim kelimesi bile yetmiyor. yetmiyor evet. yani ona zalimden katmerli zalim demek lazım. O ayrı bir mesele. Yani bu Birisinin elmalarını düşürmüşsün dalından Birisinin camını kırmışsın Birisinin e, İzzeti nefsine dokunmuşsun yani. Ki ona da temas edeceğim inşallah Yani manevi haklar Zulüm konusu olduğunda çok daha ağır Yani, yani izzeti nefse Dokunmak izlerin, gibi Şahsiyetine beş para edecek hale getir Mesela ben kendime bakıyorum Bir gariban arabam var i̇şte Elbiselerim var oturduğum bir evim var Bunlara bir fiyat biçiyorum Diyelim 500 ediyor bunlar Murat'ın yıldız olarak şahsiyetime fiyat biçemiyorum. Ya, evet. Yani herkes için de böyle. İzleti nefis dediğimiz yani, bir şey var. Belki üç tane insan bunu önemsemiyor olabilir. Evet. Ama benim benim için çok değerli. Dolayısıyla bana yapılan bir iftira arabamın çalınmasından daha kötü benim için. Ya, Hatta, evet. Hatta yani arabamın on arabam çalınsa benim izleti nefsime dokunulması, iftira edilmesi. Çoluk çocuğuma bıraktığım ismimin şerefinin yıpranmış olması bana en büyük zulüm bu. Benim yoksa evet. bütün malım ne yapacak ki? Evet. Benim, benim malımın bütünü ne? Bir zengin içinde böyle. Yani çok serveti vardır ama prestiji sayesinde o servetin evet. sahibi olmuştur o. O prestijini sarstığın zaman o adam iflas eder. Evet. Öbür gün onun borsadaki değerleri düşer. Hatta Dikkat ettiyseniz hocam büyük zenginler Öleceği zaman ne hikmesse Cuma akşamları rastlar öldükleri Ani ne? böyle bir kazan Borsayı sarsmasın adamın Borsada hisseleri var çünkü <gülüyor> evet. Mesela o meşhur bir zengin çarşamba günü Ölmüştü cuma günü açıklandı evet. Yoğun evet, bakımda evet. filan diyor adamlar Şimdi borsa da... Borsadaki şirketlerin Şeyi ya, düşmesin yani Adamın sağlığı eceli gelmiş ölmüş Borsası etkileniyor ölümünden e bir de bu adam hırsızdır bu adam işçisine sarkıntılık yapmış filan dendiğinde manevi borsası maddi tabii, borsası tabii, aynı anda tabii. çöküyor adamın dolayısıyla bunlar hep zulüm itibar diyoruz itibarı Bunun, e, ticarette itibarı kredisi adına ne evet. dersek evet. şimdi burada bu zulmün en kötü sonuçlarından biri mümin insan ama zulüm karıştırmış kendisine şahsiyetine bu ahirete gittiğinde bu helalleşme sağlanacak. Hiç çaresi yok. Yani Bir ne hesap görülecek. Bir hesap görülecek ama bu işte para yok, pul yok ne yapalım? Ahirette değil yok. yani Neyle helalleşilecek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bunu açıklıyor. Neyle helalleşilecek diyor? Senin ibadetlerinle. Ödeyeceksin. Şimdi ben şahsen bana orada birisi getir bakalım benim filan hakkımı dediğinde... Ya ben güya hafızım güya bir şeyler yaptım bunlar hep gidecek elimden avuçlarım boş kalacağım ben o zaman diye yeah. korkuyor olmam lazım. Yani zulüm karıştırmak derken sadece Ömer bin Hattab gibi adil bir adam gelir de bu hesap sorar bize ya bu dünyadaki çok kolay. Evet. Çok kolay. Tamam al beni köle As, olarak asıl, asıl iflas ahiret iflas. diyor. Ya ediyor. al beni işçi olarak 50 sene çalıştır hakkını helal et derim Kurtulurum. Evet. Ama ahirette Alternatifim yok yani. Geri dönüş Yok. Telafi imkanı Yok. Ve karşı tarafın merhamete Gelme ihtimali de yok. <gülüyor> Niye? Çünkü o da Muhtaç. Değil mi? Herkes Değil mi? birbirine Muhtaç. Yani bir Subhanallah demeye herkes muhtaç. Nadirattan örnekler veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Adam acıyacak dünyada biz dostluk filan diyecek. Böyle bir iki örnek belki olacak ama prensip olarak anne evlattan evlat anne babadan kaçacak. kaçacak. Kardeşlik, yani. arkadaşlık öyle şeyler tutmayacak. Yani bu çok vahim bir durum. Dolayısıyla bizim burada imanımıza zulüm karıştırmamış müminler olarak yaşama diye bir idealimiz olması lazım. Çok güzel. Mesela şimdi biz aile meclisinde oturduk. Önce eşler kendi aralarında imanımıza zulüm karıştırdık mı Bugüne kadar Elhamdülillah Allah'a karşı böyle bir gafletimiz olmadı Elhamdülillah. Elhamdülillah Yani böyle bir dalgınlık yapmadık Komşularında bir talebi yok bizden Elhamdülillah Çocuk, çocuklar. çocuklar ve birbirimize karşı Var mı evet. Birbirimize karşı var mı Diye tefekkür etmemiz gerekiyor O arada tabi Var mı bir isteği olan diye ...böyle ünlemli bir soru sorarsa baba... ...herhalde var baba diyecek kimse yok... ...yok canım... ...Allah görüyor olduktan sonra biz... ...yani evet. yumruk göstererek... ...karşımızdakinden... ...hakkını ferahat ettirmemizin bir manası yok... ...samimi yani bir şekilde... ...baba da hangi güç sahibi olan varsa o, o da... Yok kabul eder... ...kanatlarını ediyorum. indirerek... Evet. ...bu evet. soruyu sormalı... E ...kendini arındırma hassasiyetiyle... ...keşke... ...keşke... Evet keşke bunu biz ölüm döşeğine düştüğümüzde hakkınızı helal edin düzeyine getirmeden hallediversek değil mi yaşarken yani, yani e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir enteresan örneği var sizden biriniz diyor artık bir daha çarşıya gideceğin, gidemeyeceğini anlıyor yatağa düşüyor ırgır etmeye başlamış yani solunum tıkanmaya başlamış ölceği belli çağırıyor çocuklarını paramla şu şu şu hayırları yaptırın tamam mı diyor bunu yapmayın efendim. Allah senden. Bu zamana bırakmayın o işleri. Yani e, o parayı harcama imkanınız varken yapın Yap. yapacaksınız evet, evet. Mü Mümin kalitesi tabii. Mümin şimdi onu örneklendiriyorum. Helalleşmeleri, zulüm karıştırılmamış hayatla ahirete gitmeyi sağlık yerindeyken yapmak lazım. Bir insan mesela hele gelini olanlar, evet. Damadı olanlar bir gün böyle latife ile bir balkon çayına çağırıp Yavrum, kayınpederin olarak benden bir şikayetim var mı kızım? Söyle bakayım. Diye sorması bence ayıp değil. Çünkü el kızı olduğu için o ilk günler, son günler birisi ona bir şey söylemiş olabilir. Sen fark etmeden kırmış olabilirsin. Ben öyle zannediyorum ki yavrum, bir hakkım varsa lütfen söyle. Rabbime karşı mahcup olmak istemiyorum. O günden sonra iki kere kayınpeder olurum. Değil yani o da insan karşısındaki de İki kere kayınpeder iki kere kayınvalide Olur İki kere gelin iki kere ya, damat Gelin de bu sözü söyledikten sonra evet. sen de zaten ben dikkat ediyorum artık senin karşında demiş oluyorsun O da bu soruyu soran bir kayınpedere kesinlikle yani ortada olağanüstü bir adilik olur onu konuşmayalım tabii kesinlikle bu soruyu soran kayınpederin elini öpüp ağlayacaktır o gelince evet, evet. kesinlikle ağlayacaktır dağırı, dağırı. ne demek babacığım olduysa da helal olsun diyecektir e Allah bunu istiyor gelmeyin önüme bu problemlerle diyor Değil mi? ki bunlar halledilir ama Umumiyetle bunu söylersen şımarır el kızı zaten bu. Mantığı <gülüyor> ahiret duygumuzu eziyor aslında. Evet. Yani dünyada şımartırsın. Ahirette Allah şımartacak bunu. iste hakkını diyecek. Evet. İste hakkını diyecek. Bunu ben bir neneye tavsiye ettiğimde e, dedi ki kaynanan bana öyle demedi ki dedi. <gülüyor> Kendisi de söylemiyor değil mi? Peki sen kaynanın hakkını Helal ettin mi dedim çektiklerimi Allah Gördü dedi Aa. bak gelinin de Aynı sözü. yani bu bir kaynana Hastalığı kaynatı hastalığı biz böyle gördük Büyüklerimizden evet. E seni öyle yanlış görmüş olabilirsin yani Ahiret eksenli Yaşayan insanın farkı bunlar Çok güzel ahiret Ahiret, ahiret eksenli ahiret yaşamak Ahiret gözden uzaklaşınca işte ben böyle gördüm, şımarır, bunlar devreye giriyor bu sefer. Özellikle ev ortamlarında iki şey yapmamız lazım. İki üç senede bir de olsa bu tahlili yapmak lazım. Var mı çocuklar bir hak talebi olan? Biz ben de beşerim. Aile e, Altınoluk'ta ailede kul hakkı diye bir kapak dosyası evet. yaptık hocam. Hatırlarsanız ailede kul hakkı var yani. Asıl ailede var hocam. Orada olduğu için toplumda da var zaten. Evet, evet. Hocam bunu yapan bir efendimiz var bizim ama. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Rabbime kul hakkıyla gitmek istemiyorum. Benden bir alacağı olan var mı diye var mı hasta diye. olmadığı Sağ, bir zamanda söyledi. Allah Allah. Hani hastayken zaten ashabı onu... <gülüyor> ve gözleriyle... bu gerçekleşiyor değil mi hocam? Yani evet. birisi kalkıyor diyor ki Bana... benim hakkım var diyor siz dedi. Uçam bu ne acayip bir şey ya. Evet. Yani Efendimize bu söylenebiliyor. Evet. Ve e, edepsiz diye onu insanlarla incetmiyorlar. Evet. ...kayınpedere kayınana ya niye söylenmesin? Evet. Asıl kayınana ya söylenme ki e, yani o adam. ...aleni bir şekilde bin tane şahit getirse gökleri inandıramazdı bu yalana. Melekler ha, inanmazlardı. Evet. Kadık adam bir, bir yöntemle espri yapıp bir hasretine ulaşmış adam. Yani bir tür ilgi çekmiş o orada evet, sahabi. Evet. Allah ondan da razı olsun bize ders çıkardı burada. Efendimiz'e benim sende hakkım var denebiliyordu değil mi? Evet. Yani bunu ev ortamında yapmamız lazım birincisi bu bu helalleşmeyi mesela şirketlerde yapabiliriz evet. vakıflarda yapabilir vakıf başkanları yapmalı toplanın gençler ben de üzüldüğünüz bir şey var mı belki de yani o zulüm zannediyordur senin bütün yöneticiler değil mi bütün bir üst olan herkes, üst olan herkes. yapmalı evet. alt olan zaten dikkat edecek buna bir evet. ikincisi evimizde biz mümin aileyiz ee, Parolamıza mize bir ilave cümle katmamız lazım. Biz imana zulüm karıştırmamış mümin aileyiz. Evet. Bundan da anlaşılıyor ki aileler zulüm karıştırabilirler. Evlere zulüm yani, karışabilir. Yani ayetten belki o riski hep hatırlamamız lazım. Değil mi hocam? Evet, muhakkak. Yani Allah Teala bize buyuruyor ki ya bu imana zulüm karıştırılabilir. Ona dikkat edin diye. Şimdi ashab-ı kiram'ı görüyoruz. Ya bu kadar ani refleks olur mu ya? Ayet iniyor. Sanki aylarca çalıştay falan yaptılar gibi. Hı. Ya Resulallah bu ağır oldu. Evet. İman bu ama. Yani onun evet. Hemen İmam hayatlarına bu. bakıyorlar değil mi? Yani Kendi, çünkü kendilerine bakıyorlar. Bakıyor yani yeni iman etmiş. Eşine zulmetme ihtimali var. Komşusuna zulmetme ihtimali var. E biz o zaman... ...imanımız ve hidayetimiz... ...tehlikede bizim, evet. çünkü ayetin... ...tehdit ettiği şey nedir? ...vehum muhtedun... ...hidayet üzere olanlar bunlardır... ...diyor, böyle olmayan hidayet üzere... ...değil, hidayetin aksi nedir? Sapıklıktır, evet. bu çok önemli... ...bir... Peki burada bir başlık daha kalıyor. Asıl ayetin ana mutevası başta hı hı. söylediğimiz gibi. El-E'raf suresinin 82. ayeti Şeyin, değil mi? En el Enam suresinin, -En suresinin 82. 82. Ayeti. ayetini konuşuyoruz. Burada şirk en büyük zulümdür dedik. Evet. Şirk nedir? Şirk, şirk yani şirket kelime imana şirk vasıtasıyla zulüm evet. karıştırılır. Onun belki insanlar bunu anlamak isterler. Ne yaparsam ben. Asıl bunu konuşmamız türüne, lazım. Şirk türünü imana karıştırırım. Eğer bunu zaten konuşmazsak, âyeti cılı ortada bıraktık, hiç evet, konuşmadık evet. gibi olacak. Şirk kelimesi şirketle geliyor. Şirket var ya. Ne evet. demek şirket? Ortaklık, Ortaklık demek. Şirk koşmak da ortak koşmak demek. Yani evet. Allah tek olduğu halde bizim Allah gibi birilerini Allah'ın yanına koymamız demek. Haşa. Evet haşa. Mekkeli müşrikler diyoruz. Evet. Yani şirk koşucular ne yapıyorlardı? Putlarını Allah gibi görüyorlardı. Hıristiyanlar müşriktir şu anda. Neden? İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Evet. Ondan dolayı. Yahudilerde şirk var Uzeyr Allah'ın oğludur diyorlar Kimi putunu Kimi e, bir insanı Kimi bir hayvanı Tanrı kimi gibi kendini. Kimi de kendini evet. Bir tanrı gibi ortaya koyunca Adeta, evet. adeta Demek istiyor ki Allah var Allah'la beraber ortakları da var Haşa evet, demiş evet. oluyor Peki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen Mümin böyle bir şey der mi ya ölüm herkesin tehlikesidir yani herkes ölecek evet. herkes trafik kazası geçirecek bunun gibi de herkesin böyle bir hata yapması da mümkündür ama iki başlığımız var bir aleni bir şekilde Hristiyanların yaptığı gibi İsa Allah'ın oğludur haşa melekler Allah'ın kızlarıdır haşa demekle yani Allah'a oğul kız isnat gibi, paldır küldür yapılan bir şirk var Bismillahirrahmanirrahim. Bu yani çok böyle... E, bizim ümmet toplumu içerisinde o kadar yaygın değil elhamdülillah. Yani bizim amentümüz daha net bu konuda hocam. Net değil de mi? Yani bir de... Kelime-i tevhidimiz de net daha. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben e, korkmuyorum sizin bir daha şirke döneceğinizden evet, diyor. Evet. İslam oturdu. Çok güzel evet. oturdu elhamdülillah. Ama başka şeylerden korkmuşlar. Bir de şu değil mi? Tevhid en... E, duyarlı olunan yer Yüz, İslam'da hayat, bir Müslümanlık evet. bizim beyin tevhid yani dokumuz yani dolayısıyla o gidince bir şey kalmıyor evet. zaten ama garantilik de yok ateizm toplumlarımızda aldı götürüyor evet yani ateist bir nesil de geliyor yani bu e, olmaz diye bir şey yok davetçiler hoca efendiler Din öğretmenleri hep gayret edeceğiz. Ayrı bir konu ama bu şu anda zahiri bir tehlike olarak görünmüyor. Görünmüyor. Görünmüyor. Evet. İkinci boyutu var bunun. Evet. Şirket zemin hazırlayan suçlar var. Bunlar asas tehlike. Herki gizli şirk diye de bir şey gizli var. Gizli şirk diyebiliriz. Ee, tıpkı gizli tansiyon diye bir sorun olduğu gibi evet, yani. Evet. Gizli tansiyon gibi bir sorun. Nedir bu? Mesela ee, şöyle bir örnek vereceğim Belki Buradaki ayetteki asıl ikaz da ona yönelik e Zaten iman eden sahabeye bu uyarılıyor e İman edene uyarılıyor Şimdi mesela Ebu Cehil ne yapıyordu Lat denen put Bizim tanrımızdır diyor evet. Çünkü Ebu Cehil Allah yoktur demedi hiçbir zaman evet. Var ...ortakları var dedi. Evet. Müşrik deniyor onun için. Onun onları. için ortakçı deniyor. Ortak koşan Münkir deniyor. Münkir ayrı, müşrik ayrı. Kafir ayrı. Evet. Bu da kafir ama kafir başka bir şey. Ee, şimdi... ...bunu söylemez mümin mi, dedik. Evet. Mesela bu put... E, ...bizim tanrımızdır. Denmiyor bu. Den Dünyadan evet. da gitgide azaldı bu zaten. Evet. Fakat ne yapıyor kadın... ...veya erkek... ...bir boncuk buluyor bir yerden... ...onu çocuğun omuzuna takıyor. Güzel oldu çocuğa eğlence yaptık... ...bir sıkıntı yok. Ama bu niye mavi? Niye bu boncuğu buraya taktın dediğimizde... ...iç duygusunda... ...çocuk nazardan ölmesin diye mesela. Peki... ...bu frekans mı yayıyor bu boncuk? Böyle bir fiziki... Hmm, many elektromanyetik bir dalga mı? Bir cihaz mı bu yani mesela... Hmm. ...telefon kırıcılar var ya... Evet, evet. ...öyle bir dalga mı? Yok... Bununla... ...bazı taşlar da var... ...yani şey... ...stres atıyor... ...tıp ben ne kadar doğru bilmiyorum... ...onu da bana da öyle bir tesbih hediye etti birisi... ...işte stresim gitmedi... ...ücelik <gülüyor> gelen bu nedir diye sorduğu için... ...daha fazla meşgul etti attım onu ben de... <gülüyor> bayağı da pahalı bir şeymiş... ...şimdi... E, ...burada bakıyoruz ki... ...bunun böyle fiziki bir nedeni yok... ...maddi bir bağlantısı yok... ...ama... ...bir itikat var... Hmm. ...bu renk boncuk... ...çocuğun sağ omuzuna bağlandığında... ...bu çocuk şu hastalığa gelmez... ...ölmez... ...ya yani da nal koyduğunuzda... Bir yere, ...evin üstüne nal boynuz koyduğunuzda... ...boynuz koyduğunuz. ...örnekler veriyoruz ama... ...bunu hmm. örnek bazında... ...şimdi burada... ...biz neye iman etmiştik mümin olarak... Allah doğurdu, yaşattı, öldürecek, öldürmek, yaşatmak, öldürmek, bunlar Allah'ın işleri, rızık vermek. Kaderimizi Rabbimiz yazmıştı. Boncuk moncuk bu kaderi. Değiştirmez. Maddi bir bağlantısı da yok bunun bu işte. Sadece sanal bir itikat yüklenmiş oluyor boncuğa. Evet. O sanal itikat, hayali bir itikattan dolayı tehlikeli. Yoksa gerçekten mesela o stres taşı doğru olsa bir sıkıntı yok. Evet. Yani bu maddi bir tedbir, bir tür tedavi bu o zaman. Şimdi burada tutuyor Allah'a teslim olunması gereken bir zeminden Kayma. kayma başlıyor Bu kayma da Bir şirk çeşidi hı hı. Çünkü koruyan Allahken Bay taş da Koruyucu güce kavuşmuş oluyor Evet Bu bir tehlike Ellezine amunu ve lem yelbüsü imanehum Bir zulmin Ayeti buna dahil bu bir şirk tehlikesi çünkü. Mümin evet. bunu yapmamalı. yapmamalı. Büyüsünden sihirine kadar bu açılım, açılım böyle büyüyor. Burada küçük bir dipnot. Çünkü siz saate bakmaya başladınız. Evet. Ben yani e, dipnot... Birkaç dakika kaldı hocam. Bir hemen dipnotla Dört bir toparlayayım. Hocam. Bu anlattığımız şey toplumumuzda iki uç arasında kaldı maalesef. Bir uç. Ya bir boncuktan ne olacak canım ben bunu kötü niyetim yok. Evet, i̇şte çaput bağlıyor falan yere, türbeye hı, hı. gidiyor, başörtü bağlıyor. Bundan bir şey olmaz diyor. Bir tehlike yok kabul ediliyor. Evet. Bu yanlış. Bir başka uçta bir boncuk bağladığı için sen ebu cehil'in oğlu oldun artık deyip Müslümanı kökten dinden atıyor. Bu daha bir başka aşırılık. Evet. Evet bu tehlikeli bir sıkıntı. Müminin dikkat etmesi gereken bir hastalık ama e ne böyle sen kafir oldun Ebu Cehil'in sülalesindensin artık deyip adamı cehenneme yuvarlamayı gerektirecek nokta ne de boş ver canım bu önemli değil e, çocuk güzel olsun diye taktık dencek kadar boş bir nokta yani bu imana şirk karıştırmamak dolayısıyla zulüm karıştırmamak basit bunun da, da sınırlı değil değil mi? boncuk vesaireyle de yani bu ee, o gizli şirk dediğimiz alan Çok daha geniş bir alan e Şimdi bunu ben bir boncukla hallettim ki Çocuk düzeyinde kalsın <gülüyor> diye Mesela bir insana Tanrı gibi bağlanıldığında evet. Da bu sorun var evet. Yani Peygamberde olmayan bir meziyetler Aleyhisselam bir insana verildiğinde de Bu sorun ortaya çıkıyor evet. Yani melekleri bile Tanrılaştırmaya götürdüğünde bu sorun ortaya çıkıyor Biz En küçük boyutuyla bunu ele aldık ki Kendi ol... tutkularımızı tanrılaştırma riskine de para, işaret para ediyor Para olur bu bazen para, para olur, olur Evet. Bazen koltuk olur İktidar olur Force olur, olur. tabi Hepsi dahil bunların Dolayısıyla Rabbimiz Bu el suresinin 82. ayetinde İman ehlisiniz bu imanınızı Bulaştırmayın zulümle evet. Diye bizi uyardı Zulüm insanın kendine yaptığı bir Cehennemlik suç Açısından bakıldığında zulümdür İnsanın e, Allahü Teala'ya Şirk koşması açısından ki Asıl Efendimiz de bunu böyle tefsir ediyor Bu bir zulümdür Diğer insanlara ve mahlukatı yapılan işkence de bir zulümdür. Mümin bunlardan arınmış bir iman hayatı yaşaması lazım. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Anladım, Değerli bize. dinleyiciler. Nurettin Yıldız Hocam'la birlikteydik. Ahmet Taş getiren bendeniz. İslam'dan Hayata Ölçüler programında. En'am suresinin 82. ayeti. Burada... Müminler, iman edenler ve imanlarına zulüm karıştırmayanlar. Böyle bir e, ikazı var Rabbimizin.